Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا Allah. لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Sallu ala kurrati ayyulina Muhammed. Sallu ala nurul huda Muhammed. Allah-u Teala'ya Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Bizleri tekrar bir araya topladı, buluşturdu. Kendi kitabını anlamayı, anlatmayı, gereğince amel etmeyi hepimize nasip ve eylesin. Hakkı hak görüp, hakka uymayı, batılı batıl görüp ondan kaçınmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi Allah hamdolsun. Geçen hafta Enfal Suresini bitirdik. Bu hafta Allah izin verirse Enfal'dan sonra arkadaşlar Tövbe Suresi gelir. Tövbe Suresini işleyeceğiz inşallah. Tövbe Suresinin en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar başında besmele olmamasıdır. Kur'an-ı Kerim'deki bütün sürelerin başında besmele vardır ama Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Hani olur da ortam içerisinde işte hangi sürenin başında besmele yoktur diye genel kültür olarak böyle aklınızda olsun. Tevbe suresinin başında besmele yoktur. Fakat şunu da söyleyelim. Tevbe suresi arkadaşlar Medine'de inmiştir. Medine'de yani hocam Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş, yani ne olacak, ne fark edecek bizim için? E, Mekke ve Medine'nin ortamını bilirseniz fark eder. Çünkü Mekke'deki süreler, yani Mekki süreler, Mekke zamanında, yani hicretten önceki, Resulullah Efendimiz aslatu vesselamın hicret etmeden önceki döneminde inen sürelere Mekki süreler, Mekke'de inen süreler, o devirde biliyorsunuz Müslümanların zayıf, güçsüz e, ve maddi yönden Askeri yönden, donanım yönünden zayıf, ekonomik yönden zayıf olduğu zamanlardı. Ama Medine dönemi daha rahatlardı. Hem maddi yönden hem de manevi yönden. Manevi olarak kastettiğim şey şu. Yani hem sayı olarak hem maddi yönden daha rahatlardı. Mekke'deyken başkaları tarafından baskı altına alınabiliyorlardı ve zulüm edilebiliyorlardı. Ama Medine'de öyle bir şey yok. Medine'de bizzat Müslümanlar güçlendi, kendilerine ait bir devlet kurdular ve dolayısıyla daha rahat bir yaşam sürdüler. O yüzden ve Tevbe Suresinin Resulullah Efendimiz Vesatü Vesselam'ın vefatından bir ya da iki sene önce indiği rivayetleri var. Dokuzuncu ayda yani hicretin dokuzuncu senesinde özür, hicretin dokuzuncu senesinde inmiştir. Ve bu süre şey zamanı inmiştir. Allah Resulü Vesselam Mekke'nin fethinden sonra Mekke'nin fethinden sonra Müslümanları şeye gönderiyor Kabe'ye gönderiyor bir Hazreti Ebubekir Bekir kafile, kafilenin başında şey yapması için Kabe'yi tevaff edecekler, hac edecekler dolayısıyla <gülüyor> Hazreti Ebubekir Mekke'ye doğru yol alırken bu süre iniyor ve Hazreti Ali'ye ilk 40 ayetini Allah Resulü bunu git hem Müslümanlara hem de oradaki kafirlere tebliğ et Dolayısıyla birazdan detaylara ineceğiz. İlk 40 ayeti bu şekilde Hazreti Ali tarafından Allah Resulü'nün emriyle Hazreti Ali Mekke'ye geliyor. Hazreti Ebu Bekir hatta diyor yani buraya memur olarak mı geldin, amir olarak mı geldin memur olarak geldim diyor. Allah Resulü'nün emrini tebliğ etmesi hususunda Hazreti Ebu Bekir e, Hazreti Ali'yi buyur ettikten sonra o da ayetleri okuyor. Şimdi bunlarla ilgili ayrıntılara geldi ama işin özeti bu. Şimdi ee, Tövbe Suresi'nin ilginçtir. Besmele yoktur başında ama ilk harfi neyle başlar biliyor musunuz? B harfiyle başlar. Şimdi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in bütün hepsinin içeriği nerede önderiştir? Yani nerede saklanmıştır? Fatiha. Bakara Suresi'nde. Bakara Suresi'nin bütün özellikleri Fatiha Suresi'nde. Fatiha Suresi'nin bütün özellikleri Besmele. Besmele'de. Besmele'nin bütün özellikleri B harfinde B'nin bütün özellikleri de onun altındaki noktada. Yani şimdi bu tabi işin şeyidir manevi yönüdür. O yüzden tevbe suresi arkadaşlar B harfi ile başlar. Hatta bazı alimler oradaki B işte besmeleden kinaidir. Yani besmeleye atfendir şeklinde böyle bir yorumda yapılmıştır. Ama şunu bilelim arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'deki besmeleler sürelerin arasını ayırmak için olduğunu söyleyenler vardır. Bazı sürelerin başında besmele olmadığı halde inmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de ayrılsın diye o şekilde besmele koyulduğunu söyleyenler var. Şimdi bu bizim vazifemiz değil. Yani besmele inmiş mi inmemiş mi biz vahiy sorgulayamayız. Vahiyin hikmetini anlamaya çalışırız. Yani vahiy sorgulamak kulun haddi değildir. Ama vahiy anlamaya çalışmak, onun hikmetini anlamaya çalışmak elbette ki bu güzel bir şeydir. Hatta Allah-u Teala düşünen, şuurlu olan, tefekkür eden, kullarını ne yapmıştır? Kur'an-ı Kerim'de çok yerde övmüştür. Şimdi, بَرَاتٌ مِنَ اللّٰهِ billah بِاللّٰهِ minallahi مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bu bir beraattır. Beraat. Beraattır. Kimden? Min Allah'tan ve Resulihi Resulundan. Yani ne demek bu? Berae kelimesi arkadaşlar uyarı demek. Uyarı, ayıktırma, ultimaton. Yani dolayısıyla Karşı tarafa git, şunu söyle. Bundan sonra böyle olacak. Manasına gelen bir kelimeler. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz, <gülüyor> e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebük Seferi'ne hazırlandığı zaman çok büyük bir ordu hazırladı. Mekke'de ve Medine'de bazı müşriklerle anlaşma yapmıştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz anlatacağız onları da. Fakat bu anlaşmayı bozanlar oldu. Özellikle Tebük seferine çıktığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, münafık olanlar, müşrik olanlar ve kafirler bu orduya katılmak istemediler. Halbuki anlaşma gereği eğer Müslümanlar birileriyle savaşırsa onlar da yardım etmek üzere yardım edeceğiz size. O şekilde anlaşma yapıldı. Allah Aleyhisselatü Vesselam orada birçok kabileyle, Yahudilerle, Hristiyanlarla müşriklerle, kâfirlerle anlaşma yapmıştır. Eğer ben birisine saldırırsam bana yardım edeceksiniz. Eğer siz birisine saldırırsanız ben size yardım edeceğim. Yani bu şekilde aralarında Savaşa karşı böyle bir sözleşme yapıldı. Nuhahede din, Arapçası o. Ama siz anlaşma olarak anlayın. Bu anlaşmayı bozanlar oldu. Hatta işte sefere çıkıyor. Dolayısıyla bunun kuvveti azdır. Karşıdaki ordu daha fazladır. O yüzden çıkmayalım. Bu Müslümanların hepsi helak olacak. İslam yok olacak. O yüzden çıkmayalım şeklinde böyle söylentiler çıkmaya başladı. Ve kafir ve müşriklerin çoğu geride kaldı. Yani şey yapmadılar bu savaşa katılmadılar. Hatta Müslümanların moralini de bozmaya çalıştılar. Bu tür söylemlerle yani lobi çalışması yaparak, lobi çalışması yaparak gizliden gizliden Müslümanların manevi kuvvetini kırmaya çalıştılar. İşte bu yüzden Allahu Teala ve bunu gizli gizli yapıyorlardı. Gizli gizli yaptıklarından dolayı Allahu Teala bu ayetleri indiriyor. Git artık o kafirlere, müşriklere bunu ilan et. Bunu söyle. Uyar onları şeklinde Allahu Teala ayeti indiriyor min Allahi ve resulih. Demek ki bu uyarı kimdenmiş? Allah'tan. Ve kimden? Resulümden. Şimdi Allah'tan inen her şeyi kim tebliğ ediyor? Allah Resulü tebliğ ediyor. Allah Resul tebliğ ettince Allahu Teala ne yapıyor? Bak, Allah Resul'ü kendisinden ayırmıyor. Yani bu benim sözümdür. Bunu da Resul tebliğ etmiştir. Ona göre yani Resul bunu kendi kafasından söylememiştir. O benim resulümdür, benim elçimdir ve dolayısıyla birazdan gelecek olan sözler Birazdan gelecek olan uyarı Allah'tandır bunu bilin. O yüzden beraatun minallahi varasulihi rasulihi kime ilallezine ahadtum minel müşrikîn. Bu uyarıdır. Kime uyarıdır? Anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır. Ahadtum anlaşma yaptığınız müşriklere bir uyarıdır. Demek ki burada şunu anlıyoruz arkadaşlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve müşriklerle ne yapmış? Anlaşma yapmış. Ha bakın bu anlaşma şey üzerine değil ha. Yani dinin itikadi meseleleriyle ilgili değildir. Tamamen siyasi ve sınırsal olarak mal ve canla ilgili onların korunmasıyla ilgili anlaşmalar bunlar. Yoksa işte gel bir sene sen bizim ibadetimize tak, bir sene biz senin ilahına tapalım. Öyle değil yani. Bu itikadi bazda değil. Yani mal ve can güvenliği konusunda, sınır güvenliği konusunda anlaşma yapmıştır Allah Resulü. Çünkü niye? Ben aynı bölgede yaşıyorum. Mesela diyelim ki hepimiz bu evde yaşıyoruz. Farklı farklı odalar var değil mi? O odaya sonuçta o oda o zarar görürse bu evde zarar görmüş olur mu? Görür. Yani Medine'yi bir ev olarak düşünün. Ya da Mekke'yi bir ev olarak düşünün. Arabistan'ı bir ev olarak düşünün. Mekke, Medine birer oda gibi düşünün. Oraya zarar gelirse oraya da zarar gelir. Dolayısıyla mal ve can güvenliği ve sınır ihlali konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selam anlaşma yapmıştır. Tamam? Diyor ki, bu beratüm uyarı kime uyarı yapılır arkadaşlar? Evet, uyarı kime yapılır? Anlaşmayı ihlal edene yapılır. Zaten beratüm kelimesi, bak seni uyarıyorum bir daha yapmama nası, doğru mu? Sen kim uyarırsın? Mesela akıllı uslu durmuş bu çocuk, bunu uyarır mısın? Mesela diyelim ki sınıftasın, derstesin. Derste olduğu zaman öğretmen kimi uyarır? Rahat, Rahat durmayanı, yaramazlık yapanı ya da ders ortamını bozanı ya da sınıfın kurallarını ihlal edeni. İşte dolayısıyla berâe kelimesi arkadaşlar bu kelime Arapçada anlaşmanın bittiğine, anlaşmanın ihlal edildiğine dair bir kelimedir. O yüzden allah Teala uyarıyor. Kim uyarıyor? Müşrikleri uyarıyor. Şimdi, 2. ayete geçiyoruz. İkincisi. Ee, <gülüyor> Şimdi burada bazı meseleler var. İlk 4 ayet inşallah e, anlatmaya çalışacağım. Birbirle bağlantılı olduğu için. O yüzden biraz temel geçiyoruz. Fesihu fil ardi Allahu Teala şimdi müşriklere, müşriklere şeyi söylüyor. Diyor ki fesihu gezin. Fil ardi nerede? Yeryüzünde dolaşın. Fesihu fil ardi yeryüzünde dolaşın. Arba'ata ashhurin. 4 ay dolaşın. Yani ben size mühlet veriyorum ey müşrikler ey müşrikler size ben mühlet veriyorum 4 ay dolaşın yani 4 ay dolaşın ne demek niye dolaşsın bu adam 4 ay boyunca ne yapacak düşünecek taşınacak Allah anlaşmayı bozdu artık bizim can ve mal emniyetimiz ne olmayacak yok Müslümanlar artık güçlenmiş Mekke fethedilmiş Medine'nin zaten şeyi başlı başına bir güzellik dolayısıyla Müslümanların gücü kuvveti artık meydanda dolayısıyla kimsenin Himayesinde olmaya ya da kimsenin şey olarak böyle birisine giden gel anlaşma yapalım falan filan bak sen bizi koru biz seni koruyalım. Artık bu kalktı diyor. Buna gerek yok artık. Anlaşıldı mı? Fesihü <gülüyor> fil yer yeryüzünde gezin. Erba'ata <gülüyor> eşhurin. 4 ay dolaşın. Ve'lemu <gülüyor> bilin ki yani siz dört ay diyelim ki dolaştınız. Düşündünüz taşındınız, ölçtünüz, biçtiniz. Ve'lemu <gülüyor> şunu bilin ki ister isterseniz Allah Resulüne inanın, tabi olun ya da isterseniz karşı gelin, isyan edin. İsterseniz Allah'a inanın, isterseniz inanmayın. Anlaşıldı mı? Ve alemu bilin ki, ennekü muhakkak siz gayrı Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani siz Allah'ı aciz, yani dört ay boyunca gezin dolaşın, acaba ittifak kuracağım elemanlar var mı? İttifak kurabileceğim kabileler var mı? Ya da falan falan devletlerle ben ittifak kurarsam bu Müslümanları yok edebilir miyim? Ya da bu söylentilere uyarak o söylentileri yapanlar, yani Müslümanların kuvvetini kırmaya çalışanlar ya da başkaları buna destek olabilir mi? İsterseniz gidin dolaşın diyor Allah. Gidin dolaşın dolaşırken de düşünün taşının. Ne yaparsanız yapın dünyanın bütün ülkeleriyle de birleşirseniz birleşin. Ne kadar insan varsa hepsi kafir olsun, müşrik olsun, birleşin. Yine de Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani bir insan dört ayda atla mesela nereye kadar gidebilir? At var, deve var. Nereye kadar gidebilir? Git dolaş. İstediğin yere git. İstediğin kabileyle, istediğin ülkeyle, istediğin insanla, istediğin adamla, istediğin kafirle, istediğin müşrikle, istediğin hayvanla yani varsa gücün. Anlaş. Anlaş. Ama yine de eninde sonunda ne yapacaksın? Yenileceksin. Çünkü Allah'ı aciz bırakamazsın. Evet. işte müşriklere bu bir uyarı arkadaşlar. Allah Resulü bu uyarıyı tebliğ ediyor. Şimdi devam ediyor. Ve ennallâhe ve ennallâhe ve muhakkak ki Allah muhzil kafirin. Allah muhzi, rezil, rüsvay edecek. Kimi? Kafirleri. Yani demek ki bu bir kafir ya da bir müşrik bu dolaşım esnasında eğer tutup da Müslümanları zarar verecek ya da Müslümanların kuvvetini kıracak ya da İslam'ın inanç, itikat esaslarına ya da ibadet esaslarından herhangi birisine halel getirecek nitelikte bir eylemde bulunmaya çalışırsa, bir fiilde bulunmaya çalışırsa, böyle bir harekete girişirse Allah-u Teala diyor ki ben seni ne yaparım? Rezil rüsva ederim. Hem dünyada hem de ahirette. Evet. Evet muhzî kelimesi arkadaşlar, rezil rusva burada Kur'an-ı Kerim'de muhzî yani Allah'ın uyarmış olduğu bir kelime, eğer dünya demiyorsa fil ahireti demiyorsa, bilin ki o hem dünyada hem de ahirette olacaktır. Yani, hem dünyada rezil ederim hem de ahirette rezil ederim ki öyle de olmuştur. Mesela Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda diğer savaşlarda mesela hepsinde bakın kafirlerin çoğu oldu? Rezil rüsvâ oldu. Daha sonralar da ee, Müslüman olmayan kalmadı gibi yani. Evet. Demek ki Allahu Teala ne yapıyor? kafirleri rezil rüsvay eder. Şimdi bakın. Şimdi demin ne yaptı Allah? Uyardı. Şimdi 3. ayete geçiyoruz bakın. Şimdi ayetin gelişi hani belagat önünden muhteşem. Niye muhteşem? Şimdi ilk kelime berâatün. Bu bir uyarıdır. Şu uyarım bitti. Şöyle düşünün. Yani e, temsilde temsil edeyim ki şey anlaşılsın. Şimdi bazı ayetler arkadaşlar normal insanların yapmış olduğu davranışlarla temsil edilecek ki buradaki anlatılmak istenen anlatılsın. Bir tane kabadayı düşünün. Kahveye giriyor. Lan diyor, bundan sonra bu mahallenin haracını ben toplayacağım. Anlamayan var mı? Ne yapıyor? Uyuyor. Yani kafa tutuyor. Uyarıyor. Ha uyarıyorum. Eğer aranızdan biri çıkıp da benden başka birisi haraç toplayacaksa ben onu öldürürüm ya da sakat bırakırım. Şimdi uyardı. Bu uyarı kime? Ha demek ki bu adam yeni birisi. Bundan sonra haracı bu adam toplayacak. Aralarında başka haraç toplayan varsa ne yapacak? Ayağını denk alacak. Eğer benim gücüm buna yeter derse ne olacak bu sefer? Lan sen kimsin diyecek. Çekecek silahını vuracak. Ama bakacak ki gücüm yetmiyor. Ne yapacak? Tamam ha. demek ki bundan sonra bu. Diyecek. Bu bir. Şimdi bunu yaptıktan sonra çıkarken de diyor ki burada olanlar burada olmayanlara söylesin kardeşim benim dışında eğer haraç alan varsa onlara da iletin. Ben burada bundan sonra haraç başı benim. İlan ediyorum. Dediği zaman bu sefer de oradakiler ne diyecek? Ha. he. Demek ki ya buraya gelmeyin birkaç arkadaş var. Bu ilan yapıldıysa eğer onları da bildirek ki canları yanmazsın. Doğru mu? Şimdi tabiri caizse. allah Teala önce uyarıyı yaptı. Bundan sonra ey müşrikler, ey kafirler. Doğru. Evet, dört ay boyunca size mühlet. Düşünün, taşının. Ya Müslüman olursunuz adam gibi. Ya da Müslümanların artık sizin üzerinize bir gözetleyici olarak olmayacağını bilin. Yani Müslümanlar bundan sonra sizi korumayacak. Niye? Niye? Çünkü siz anlaşmayı bozdunuz. Siz Tebük ordusunun kırılması için ya da Tebük ordusunun maneviyatı bozulsun diye, moralleri düşsün diye çalışmalar yaptınız. Söylentiler çıkardınız. Söylenti çıkardığınız için anlaşmayı ihlal etmiş oldunuz. Ve bunu da Allah biliyor. Dolayısıyla size uyarıyı gönderdi. Bu bir. Şimdi de Allah ilan ediyorum diyor Allah şimdi bak. Ha, demin uyardı, şimdi de ilan ediyor. Neyi ilan ediyor? Bu bir ilandır. Ve erzenun bir ilandır. Kimden? Min Allahi ve Resulihi. Şimdi ilan ediyor Allah. Kimdenmiş bu ilan? Allah'tan ve tabi ona tebliğ olması hasip kimden gelecek bu? Resulullah'tan bir tebliğ, bir ilan. Neymiş bakalım bu ilana? Ve erzenun min Allahi ve Resulihi. Bu bir ilandır. Kime? İlen nasi. Bu sefer kime? Bütün insanlara. Şimdi şeyin hacmi ne oldu? Genişledi. Yani uyarı kimeydi? Müşriklere, Müşriklere. ve kafirlereydi. Müşrikin diyor ayet-i kerime. Müşrikler kafirdir zaten. Şimdi bu sefer ilan kime? Bütün insanlara. Bütün insanlara. Yani Allah Azze ve Celle bütün insanlara bunu ilan edin diyor. Bütün insanlara. Şimdi burada kastedilen ya bütün insanlar, yani şimdi şeyi düşündüğün zaman, Allah Resulü ve Vesselam'ın o dönemini düşündüğün zaman, yani Mekke var, Medine var, işte Taif var, yani o bölgeler var mesela. Hani toplasam belki yüz bin, 200 bin ya da 300 bin kişi vardır yani. Demek ki bu ne anlama gelecek? Bütün insanlara ilan edin dediğine göre, demek ki orada olanlar ne yapacak? O olmayanlara bunu aktaracaklar. İşte Sahabelere bakıyoruz ya hani. Birisi kutuplara gitmiş. Birisi Antep'e gitmiş. Birisi İstanbul'a gitmiş. Birisi İspanya'ya gitmiş. Birisi bilmem nereye gitmiş. Çin'e gidenler var ya. Subhanallah. Bak durmamışlar. Demek ki yani Allah'ın Allah'ın bu ilanını tabi sadece bu değil yani bütün Kur'an-ı Kerim bir ilandır yani. Allah'tan ilandır. Hepsini ne yapmışlar? Yaymak için gitmişler yani. Yolları dönmüşler. Evet. Allah onlardan razı olsun yani. Gerçekten de büyük gayretleri olmuş. Evet, vazen bir ilandır. Minallahi ve Resulühu Allah'tan ve Resulünden <gülüyor> ilen nasi kimeymiş? İnsanlara. Ne zaman? Yavmel Haccil Ekberi. Hac gününde yani büyük hac. Haccu Ekber büyük hac demek. Buradaki Haccu Ekber işte demin e, dersin başında ne dedim arkadaşlar? Hazreti Ebu Bekir Müslümanların başında emir olarak gidiyor Mekke'ye. Ve Kabe'nin tevhasisasında tam bayram günü Hazreti Ali geliyor. İşte o zaman Hazreti Ebubekir soruyor. Tam işte o günde bunu e, Allah Resulü bu ayetleri inince hemen Hazreti Ali'yi görevlendiriyor. Diyor ki git bu ayetleri oku insanlara diyor. Çünkü neden? Şimdi e, büyük hac denmesinin sebebi biliyorsunuz müşrikler ya da putperestler Kabe'ye ne yapıyorlardı? Tavaf ediyorlardı. Yani hac zamanı o haram aylar dediğimiz zamanlarda Hac ne yapılıyordu? Tavaf ediliyordu. Yalnız müşrikler nasıl tavaf ediyorlardı? Çıplak. Çıplak bir şekilde tavaf ediyorlardı. O yüzden Allah Resulü o hacca iştirak etmemiştir. Hazreti Ebubekir'i göndermiş olduğu o kafileye hani insanın aklına gelebilir ya Allah Resulü niye gitmedi hac etmeye? Allah Resulü o manzarayı görmemek için işte şeyi gönderiyor, Hazreti Ebubekir'i gönderiyor ve arkasından allah Teala ayet indiriyor ve birazdan Hazreti Ali'nin ben dört şey için emredildim diyor. Size dört şeyi ilan edeceğim diyor ve ilanını yapıyor Hazreti Ali. Şimdi ama burada bakın ayetin başında zaten artık anlaşma nedir? Bitmiştir diyor. Bundan sonra müşriklerin, kafirlerin bu bölgede değil, dünyanın hiçbir bölgesinde artık sözleri geçerli değil. Kimin sözü geçerli? Allah'ın sözü geçerli. Bundan sonra öyle. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ali'ye soruyor. E, sen Amir olarak mı geldin, memur olarak mı geldin? Hazreti Ali diyor ki ben memur olarak geldim. O zaman diyor emrolunduğun şeyi ifa et, yerine getir. Hazreti Ali de fakir diyor, diyor ki ey insanlar diyor. Bak çünkü bütün insanlara tebliğ et. Oradaki e, insanlar içerisinde Müslümanlar var, müşrikler var, kafirler var, hepsi. Ey insanlar diyor. Allah diyor işte Tevbe Suresini indirdi. 40 ayeti şey yapıyor ama özetle diyor ben dört şeyle emrolundum diyor. Bir, bundan sonra müşriklerle Müslümanlar arasında hiçbir anlaşma yoktur. Bitmiştir. Bütün anlaşmalar bitmiştir. Size dört ay süre var. Bakın demin ayet okudum ya. Dört ay süre var. Gezin, dolaşın, düşünün, taşının. Yani ya güzellikle İslam'ı kabul edersiniz ya da bizim sizin üzerinizdeki olan koruma kalkacak. <gülüyor> Biz sizi korumayız. Eğer herhangi bir saldırıda düşmana eğer şey yaparsanız, Yardımda bulunursanız ya da bir şey yaparsanız bilin ki bundan sonra sizin ilk başınıza çökecek olan biziz. Tabiri caizse. Tamam? İkincisi, bundan sonra Kabe çıplak bir şekilde tavaf edilmeyecek. Bu ikinci kura. Bu da şey yapılıyor. Yani Allah Resulü'nün işte bir sonraki haç dönemine bir nevi hazırlık olmuş oldu. Evet. Veda haccı zaten. Allah Resulü kaç kere hacı yapmıştır biliyor musunuz? Bir kere. Evet bir kere. Hı. Bir kere. Yani... Ne oldu? Çok mu ilginç? <gülüyor> <gülüyor> bir kere, evet. Yani, hac bir kere oldu. İşte veda haccı, bu tevbe sırasından bu olaydan bir sene sonra işte. Zaten veda haccı en büyük şeyi orada yapıyor. Ee, üçüncüsü, birincisi neydi arkadaşlar? Dedi ki, müşriklerle olan bütün anlaşmalar bitmiştir. İkincisi, çıplak olarak Kabe, tavaf bundan sonra edilmeyecek. Üçüncüsü arkadaşlar, mümin olmayan cennete giremeyecek. Mümin olmayan cennete giremeyecek. Dördüncüsü de aklımda değil. Ders içerisinde gelirse söylerim. Tamam mı? Dört ay olay değil miydi hocam? Gezin dolaşın. O dört ay şey zaten. Anlaşma. anlaşma. anlaşma. Yani o ilk söylediğim madde. Bundan sonra anlaşma yoktur. Dört ay size mühlet, düşünün taşının. Dönsün müşrikler bundan sonra Kabe'yi e, o boyu olamayacak yani. anlaşıldı bu Olabilir. O Hac Kabe'nin çevresinde bu nösu ve asla giremeyecekler bölge. Evet doğru. Halam doğru. Yani o bölgeye müşrikler hiçbir şekilde müdahale edemeyecekler, evet, giremeyecekler. giremeyecekler doğru. O dört, dört aylık öyle süresince. Dört, dört aydan sonra. sonra. Ha, doğru. Dört aydan sonra düşünme taşın evresi dört aydan sonra hiçbir dört şekilde o bölgeye. Evet giremeyecekler. Şimdi bu ilan yapıldı, Hazret Ali çıktı, bu ilanı yaptı. Hatta Hazret Ali orada bazı olmayanlar meseleyi yanlış anlamasın diye değişik böyle şeylere gidiyor. Orada olmayanları tek tek çatırları dolaşıyor, evlere giriyor. Bakın bundan sonra böyle böyle böyle haberiniz olsun. Yani olmayanları da bu şekilde aktarımda bulunuyor. Şimdi burada akla takılan bir şey var. Peygamber Efendimiz niye Hazreti Ali'yi seçti? Niye? Hazreti Ömer haccın başında yani emir tayin edilmiş onun arkasından Hazreti Ali'yi gönderiyor. Yani Hazreti neden? Ee, özür. Hazreti Ebu Bekir Kafilenin başında emirken neden Hazreti Ali daha sonra gönderir ve ilanın onun tarafından yapılmasını evet. isteniyor. Arkadaşlar Araplarda şöyle bir adet var. Bu Araplarla yapılan antlaşmalar kimle yapıldı? Yani müşriklerle kafirlerle Allah ile yapıldı değil mi? Allah Resulü bu anlaşmaları yaparken kim yazıyordu? Hazreti Ali. Hazreti Ali Efendimiz yazıyordu. Birkaç daha katibi vardı. Fakat e, Araplarda adet şuymuş. Ben diyor eğer Mesela ben anlaşma yapıyorsam bayramla benim yaptığım anlaşmayı ya ben bozarım ya da benim bir tane akrabam yakın akrabam bozarsa kabul ediliyor. Dışarıdan birisi akraba olmayan birisi geldi dedi ki işte Hazreti Muhammed Aleyhissalallahu Aleyhi ve Sellem anlaşmayı bozdu dedikleri zaman o kabul edilmiyormuş. Anlaşıldı mı? Evet. O yüzden o yüzden arkadaşlar Peygamber Efendimiz Hazreti Ali neydi? Hem damadı hem de öz amcasının oğludur. Gönderdi. Dolayısıyla o yüzden bu anlaşma okulduktan sonra oradaki müşrikler, hatta şunu söylüyor, ey Ali bundan sonra seninle bizim aramızda kılıçtan başka bir şey yoktur dediler. Yani bundan sonra seninle bizim aramızda artık kılıçtan, yani bundan sonra biz elimizden Şu geleni yapacağız? Düşman. Düşmanız, evet. O manaya gelen bir şey söylüyorlar. Zaten Allahu Teala da e, söylüyor, elinizden geleni yapın manasında ilanını, meydanını okuyor. Şimdi ve ezenun bir ilandır Allah ve Resulü. Allah ve Resulünden ilan nâsi. Bütün insanlara yevmel haccilekberi. Evet bu hac olayında bu şekilde ilan yapıldıktan sonra ayet devam ediyor. Ennallâhe berîm minel müşrikin. Muhakkak ki Allah müşriklerden nedir? Beridir. Yani artık Allah-u Teala'nın müşriklere olan müsamahası, onlara olan emniyeti yani Müslümanların Onlara yapmış olduğu o anlaşması, o emniyeti, o ismet artık bitmiştir. Tamam? Şimdi arkadaşlar, e, Allah-u Teala'nın birisinden beri olması ne demek? Yani Allahu u Teala'nın ondan ilişkiyi kesmesi, ondan emniyetini çekmesi ne demek? Artık aynen öyle. Yani ya artık Allah'ın himayesine gireceksin, ya da artık Allah'ın himayesinin dışında kalacaksın. Doğru mu? Kahveye o gelen adamı düşünün. Ya adamın huyuna suyuna gideceksin ya da ne yapacaksın? Kaçacağız. O adamın olmadığı bir yere gideceksin ki Allahu Teala'nın olmadığı hiçbir yer yok. Allahu Teala'nın hükmünün geçmediği hiçbir yer yok. Dolayısıyla kaçış yerin var mı? Yok. Yani 4 ay sen dolaşsan bile kaçacak yer bulamayacaksın. Dolayısıyla eğer azıcık aklın çalışıyorsa, kalbin de böyle hani ölmemişse, paslanmamışsa Allah'a teslim olmaktan başka çaren yok. Evet minel müşrikîn Allah müşriklerden beridir. Sadece Allah mı? Hayır ve Resulühu. Yani bundan sonra Resulullah da müşriklerden nedir? Beridir. Müşriklerle Allah Resulü'nün artık hiçbir alakası olmamıştır, olmayacak. Evet. Bakın ayette işte han diyoruz ya. Allahu Teala nedir? Rahmandır ve Rahimdir. 30. Ayet devam ediyor. Feintüptüm. Eğer tövbe ederseniz, eğer tövbe ederseniz, yani dört ay size mühlet veriyorum. Bu dört ayın sonunda düşündünüz, taşındınız. Tamam dediniz ki yani biz, evet yanlış yaptık. Evet Allah bizi yarattı. Biz putlara tapıyorduk. Bundan sonra putlara tapmayacağız. Allah'a tapacağız. Bundan sonra ibadetimizi sadece ona, o'na sunacağız. Yani bu şekilde böyle diyelim ki tövbe ettiniz. Veintüptüm. Eğer tövbe ederseniz fehuve hayrulleküm. Çevpe etmeniz sizin için Hayırlı. daha hayırlıdır. Ve <gülüyor> huve Yani e şimdi sen Allah'la başa çıkabilir misin? Yani Allah'la başa nasıl çıkacaksın ki? Bütün kainatın yaratıcısı ol demekle oldurur, gönderir bir sürü meleğini. Yani isterse göndermez de yok ol der, yok olursun ya. Yani, yani Allah'a gücünü, Allah bu şekilde helak etmiyor ama yine bekliyor yani, sabrediyor. Allah es saburdur, sabırlıdır. Yani hemen böyle bir günah işlediğin zaman sana ceza vermiyorsa zannetme ki seni şey yapıyor. Bakın Allah ihmal etmez. Allah ihmal etmez ama imhal eder. Aradaki fark ne? Yani Allah mühlet verir. İhmal etmez. Seni unutmaz. Allah unutmaktan münezzehtir. Yazar bekler, sabreder. Kulunun dönmesini bekler. Yani onun sana hemen ceza vermemesi zannetme ki seni unuttuğundan değil. Allah imhal ediyor. Ne yapıyor? Sana mühlet veriyor. Acaba bu kulum ne zaman akıl başına gelecek? Bekliyor yani. Evet. İşte arkadaşlar فَاِنْ تُبْتُمْ Eğer dönerseniz فَهُوَ خَيْرُ لَكِمْ O sizin için daha hayırlıdır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz yani Allah'a dönmekten yüz çevirirseniz وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَلَمُوا bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Yani sen diyelim ki, dedi ki kardeşim ben tövbe etmiyorum, ben müşrik kalacağım, Müslümanlarla da savaşacağım, elimden gelince de Kur'an'ı yok etmeye çalışacağım, İslam'ın hükümlerini bozmaya çalışacağım, nerede bir Müslüman varsa onun anasını avradını ağlatacağım. Ve böyle insanlar çok. Var yani İslam düşmanı, Allah düşmanı, peygamber düşmanı. Sen böyle yapıyorsun ya, Hani belki de zarar veriyorsun. O anda başına bir şey gelmiyor diye zannetme ki Allah'ı aciz bırakıyorsun. Sen Allah'ı aciz bırakamazsın. Orada sen acizsin işte. Kendi kendini nereye hazırlıyorsun? Cehenneme, cehenneme hazırlıyorsun. O yaptıklarınla sen kendini cehenneme hazırlıyorsun. Evet. Siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Bakın. Şimdi işte Allah Azze ve Celle diyor ki وَبَشِّرِ اللَّذِينَ كَافِرُمْ Kafirlere <gülüyor> müjde ver. Ya şimdi kafire müjde var mı? Kafire müjde olur mu ya? Kafire müjde yok ki. Mümine müjde vardır. Ama Allah-u Teala siz diyor işte böyle yapıyorsunuz ya. Dalga geçmiş olmuyorlar mı? Şimdi Allah'la alay eden, Müslümanlarla alay eden, Peygamberle alay eden aslında ne yapmış oluyor? Alay ediyor. Burada da işte Allah onlarla alay ediyor. Allah onlarla bu şekilde istihza ediyor. Şimdi diyor ki o kafirlere müjde ver. Ve beşirillezine keferu. Bir azap binelim, elim şiddetli bir azapla onları müjdele diyor. Yani ey müşrikler, ey kafirler siz böyle kaldınız müddetçe, sizi ben şiddetli bir azapla müjdeliyorum. Mesela Allah Resulü işte ey müminler, ey Müslümanlar eğer şöyle şöyle yaparsanız sizi neyle cennetle müjdeliyorum evet. diyor. Ama böyle da ne diyor? Allah diyor ki onları şiddetli bir azapla müjdele. Allah böyle bir müjdeye e, girmekten bizi muhafaza eylesin. Yani bu kafirlerin şeylerin girdiği e, Allah bizi muhafaza eylesin. Evet. evet. Son ayet. İllellezine ahettüm. O kimseler ki diyor ahettüm. Onlarla anlaşma yaptınız. Minel müşrikine. Müşriklerden. Yapmış olduğunuz anlaşma üzerine. Şimdi bakın müşrikler arkadaşlar iki sınıftı. Yani ne yönden Müşrik müşriktir. İki sınıf açı, derken anlaşma açısından iki sınıftı. Bir kısmı anlaşmaya uydular. Bir kısmı da ne yaptılar? Bozdular. İşte buradaki dört ay gezme, düşünme ve taşınma meselesi anlaşmayı bozanlar içindir. Anlaşıldı mı? Bunu kim söylüyor? Dördüncü ayet söylüyor. İllellezine ahattüm o kimseler ki onlarla anlaşma yaptınız. Minel müşrikine müşriklerden Thümme lem yankusuküm şey'en Eğer o anlaşmadan hiçbir şey eksiltmezlerse, hiçbir şey yani bütün anlaşmanın şartlarına uymuşlarsa devam ediyor Allah müddeti müddetihim anlaşma müddetince hiçbir şeyi eğer özür dilerim atladık. Evet. Yenkusuküm şeyen ve lem yuzahiru aleikum ehada. Bak burası çok önemli. Eğer size karşı hiç kimseye destek olmamışlarsa. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Size karşı diyelim ki ben Müslümanım. Sen de müşrik. Allah'ım yani müşriksin. Sen gidiyorsun bayramla, anlaşma yapıyorsun, hı hı. tamam mı? Anlaşma yapıyorsun, diyorsun ki gel bana destek ver ya da sen onlara saldır ben sana destek vereceğim. Danışıldı mı? Sen onlara saldır ben de sana destek vereceğim diyorsun. Hı hı. İşte diyor bak, وَلَمْ يُزَاهِرُ aleikum اَحَدًا Eğer hiçbir kimse hiçbir şekilde size saldırma konusunda, Size saldırma konusunda, sizin gücünüzü, kuvvetinizi kırma konusunda eğer hiç kimseyle anlaşma yapmıyorlarsa, destek vermiyorlarsa فَاَتِمُّ اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ Onlarla anlaşmayı bozmayın. Tamamlayın. Ne zamana kadar? muddetihim, Müddeti süresince. Yani diyelim ki bu dört ay değil de siz bir tane kabileyle ne yapmışsınız? o sene anlaşmışsınız. Eğer onlar hiçbir şekilde... Müslümanlara diyelim ki saldırılıyor. Onlar dedi ki yok kardeşim bizim anlaşmamız var, Biz onlara saldırmayız. Eğer böyle akıllı dururlarsa e, bu söylemiş olduğumuz şeyden bunlar istisna tutulmuştur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. İnna Allahe yuhibbil muttaqin Allah ittika, takva sahiplerinden yani Allah kendisinden sakınanlardan ne yapar? İnna Allahe yuhibbu onlara sever. Allah takva sahiplerini sever. Yani niye takva sahiplerini sever? Takva demek ki sakınmak neymiş? Eğer Allah'a karşı verilmiş olan bir sözüm varsa onu bozmamak takva, ittika yani Allah'a saygı, Allah'tan sakınmayı gerektiriyor. Allah'ın ahdini bozmaktansa kardeşim hiç şey yapmam daha iyi. İşte takva sahipleri bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, bu tabii sonraki ayetler bunların daha açıklayıcı böyle şeylere gelecek. İnşallah haftaya böyle devam edeceğiz. 5 dakika daha sizden istirham edeceğim. Şimdi hani hep söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar ne kadar ayet-i kerime varsa bizde de bunların şeyi vardır. Örneği vardır. Şimdi بَرَاتُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ اَحَدْتُمْ Minel الْمُشْرِكِينَ Yani bu bir uyarıdır. Kime uyarıdır? Müşriklere uyarıdır. Kimden uyarı? Allah'tan ve Resulünden. Şimdi bizim bedenimizde müşrik, kafir var mı? Var. Kim bu? Nefis. Evet, nefis. Bazen de şeytan yani bu şekilde ne yapıyor? Bizi Allah'a karşı isyan ettiriyor. Doğru mu? Allah'a karşı isyan ettiriyor. Nefis geliyor diyor ki Lan ne namaz kılacaksın ya daha gençsin boş ver kılma. Yaşı ertelenince bilmem ne. Ya şu an ben işte şöyleyim böyleyim daha sonra başlarım daha sonra giderim bilmem ne. Seni neye karşı destekliyor? Allah'a karşı olmaya götürüyor. Allah'a isyan etmeye götürüyor. İşte Allah uyarıyor seni yani bizi uyarıyor. Bizi uyarıyor. Ey nefsini şirk edinenler. Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim'de e, nefsini ilah edileni gördün mü diyor. Kim için? Firavun için. Ama Firavun'un dışında birçok kişi nefsini ilah edinmiş. Allah Allah'ın dediği bir yerde, nefsinin dediği bir yerde Allah'ın dediğini bırakıyor. Nefsinin dediğine gidiyor. Canının istediğine gidiyor. İşte canının istediğine giden adam nefsini ne yapmıştır? Şirk edinmiştir. ilah edinmiştir. Dolayısıyla işte Allah uyarıyor. Ey bedeninde, bedeninde müşrik barındıran kulum, ey bedeninde o nefis müşriğini ya da şeytan müşriğini, kafirini barındıran ey kulum, sana uyarı veriyorum, seni uyarıyorum ve bu uyarı da Allah'ın Resulü ile sana bildiriyorum. Fesihu fil ardi, ey nefis ey şeytan, bu bedende dört ay boyunca dolaşın. Yani şu vücutta, bir tane alim çok güzel söylemiş. Kur'an-ı Kerim'de diyor, ne kadar fil ardi kelimesi varsa insan bedenine şey yapabilirsiniz diyor. Uyar, Uyar diyebilirsiniz diyor. Fissema kelimesini de insanın ruhuna şey yapabilirsin diyor. Tevil edebilirsin diyor. O yüzden bu teville cüret ediyoruz yani. Şimdi fasihu ey nefis ey şeytan dört ay boyunca gezin. Nerede fil ardi şu bedende bir dolaşın. Kaç ay erbaata şükürün dört ay. Eğer i̇stersen kırk sene dolaş. İstersen 400 sene, istersen 4000 sene, istersen 4 trilyon, istersen 4 kat trilyon ya da kent trilyon. Aklına ne geliyorsa dolaş. Allah'ın senin bedenin üzerindeki yapmış olduğu kanunu, sistemi bozabilir misin? Bozamazsın. Yani bu el uzamaz, bu kaş uzamaz, bu burun uzamıyor. Yani bir noktadan sonra duruyor. Allah'ın bu beden üzerinde bir sistemi var. Yani Allah bu bedene bir sistem şey yapmış, bu beden Allah'ın istediği şekilde çalışıyor. Doğru mu? Allah'ın istediği şekilde çalışıyor. Bazen de kuluna bir irade vermiş. O iradeyi bazen nefsin, bazen şeytanın peşinden giderek kullanabiliyor. Dolaş diyor sen bu bedeni. Ey nefis, ey şeytan. Kaç ay? Dört ay. İstersen daha fazla. Ve'lemü bilin ki enneküm gayre mu'cizallah. Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah'ın hükmü bu bedende ne yapar? Geçer. Ama kul ne zaman ki nefsini şeytana tabi tutma konusunda eğer oraya giderse o zaman Allah'ın uyarısı başlıyor işte. Diyor ki devam ediyor ve Allah'e mugzil kafirin. Allah ne yapar? Kafirleri rezil rüsa ediyor. Yani ey kulum sen senin içindeki o kafire, nefsine ya da şeytana tabi olursan beni bu bedeni Allah'ın yolundan saptırma konusunda Tutup da sen ona mail edersen Allah ne yapacak seni hem bu dünyada hem dairette ne yapar rezil eder Uyarı. ve azanun min ve Rasulihi ve o nefsine ve o kafir'e ilan et söyle ne söyleyeceğiz o bütün insanlar diyor ya burada ilan et diyor bütün insanlara şimdi yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsine ilan et onların içinde ben de var mıyım varım demek ki bu ilanı ben kendime de alacağım anlaşıldı mı? يَوْمِ الْحَجِّ يَوْمِ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Şimdi, bu büyük hac elbette ki normal bildiğimiz hac'tır. Ama bir insan Kabe'yi niye taf eder? Orası neresi? Allah'ın evi. Yani, haşa Allah'ın içinde mi? Haşa, öyle bir şey yok. Ama orayı ziyaret eden, Allah'ı ziyaret etmiş gibi olur. Doğru mu? Orayı ziyaret eden, orayı Allah'ı ziyaret etmiş gibi olur. Dolayısıyla öyle bir sevap kazanır. Şimdi, Büyük hac mesela insan nefsini terbiye ede de o nefis düşmanına ya da şeytana karşı gele gele gele gele gele kalbini onların bağlantılarından onların esirdiğinden ne yapar? Kurtarır. Dolayısıyla kalp o kadar saf bir hale gelir ki Allah'ın tecellisine ne yapar? Mazhar olur. Yani Allah'ın onurlarına kavuşabilir. Allah'ın isimlerinin sıfatlarını fiillerinin tecellisine kavuşabilir. Dolayısıyla büyük nurlara kavuşur. İşte o kişi için o kişi için. O kalp aynı olduğu zaman senin böyle onurları müşahede etmen, manen onurları görmen nedir senin için bir nevi? Büyük haç. Büyük haç şeyine ulaşır. Mertebesine ulaşmış olur. Bu manevi haçtır. İşte diyor o haç gününde bu şekilde inan edersin. Bak şimdi şöyle düşünsene. Böyle bir sürü Allah dostu toplanmış. Hepsi de böyle bu makama ermiş. Bir de bu makama ermeyenler var. O erenlerle ermeyenler onlara nasıl bakarlar? Bunlar daha nefsin ve şeytanın bağlantılarından kurtulamamış. Hala onları ne yapıyorlar? Şirk koşuyorlar yani. Daha müşriklikten şey anlamayın ha. Yani maddi müşriklikten kastetmiyorum. Bu tatl şundan bundan kastetmiyorum. Manevi müşriklik yani. Evet onlardan daha kurtulamamış. Evet. Ennallâhe beriyun minel müşriki. Yani nefsini ve şeytana sürekli uyan adamdan Allah nedir? Beridir. Allah o kalbe ne yapmaz? Tecelli etmez. O kalp temizlenmez. Nefsin ve şeytanın dikine dikine gitmezse o kalp temizlenmez. Nefsin sana diyor ki gitme sohbete. Olur gitmeyin. Otur televizyon izle olur izleyin. Ne yapacaksın ne işin var namaz kılma bu soğukta abdest alma diyor. Ama sen uyuyorsun. İşte işte nefsinin dediğini yapıyorsun. Kul kimin dediğini yapıyorsa ona tabi oluyor. Ona ona ibadet etmiş oluyor. Evet, şimdi feintüptüm eğer dönerseniz yani ey gaflette olan bizler ey nefsini ve şeytanı böyle arkadaş edinmiş olan bizler eğer bu halimizden, bu manevi halimizden dönersek yani biz yıllardır hep nefsimizin peşinden gidiyoruz şeytan dediklerini yapıyoruz bazen böyle kendimize geliyoruz bazen böyle tekrar yumuluyoruz ama eğer tüptüm, intüptüm dönerseniz Bakın bu dönme meselesi, dönme meselesi yani Allah'a dönme meselesi basit bir şey değil. Ama başladın mı da Allah basitleştiriyor. Ve bu işinde arkadaşlar, bakın bu işinde en temel noktası ne biliyor musunuz? Allah'ın emretmiş olduğu en küçük şeylerde bile, en küçük, ya Allah'ın emrinde küçük büyük yoktur. Ama sana göre mesela, örnek vereyim yani yoldaki taşı böyle bile kenara itmek. Ya da bir yetime şey yapmak. Yardım etmek ya da bir yetimin başını okşamak. Allah Resulü'nün hep böyle şeyi var, örnekler var. Hani diyor ya, e, iman 72 şubedir. En büyüğü la ilahe illallah demektir. En küçüğü yoldaki taşı kaldırmaktır. Yani bunun gibi şey, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Hepsinde elinden gelenin en iyisini yaparsan, elinden gelenin en iyisini yaparsan, o zaman sende samimiyet oluşmaya başlar. Sende samimiyet oluşmaya başlarsa, kalbin nurlanmaya başlar. Çünkü insanın kalbini nurlandıran ve nefsi erzen, şeytanı yok eden şey nedir? Samimiyettir. Bakın Allahu Teala şeytana müsaade ettiğinde ne diyor? Muhakkak ki ben senin yoluna oturacağım, insanları azdıracağım. Allah ne diyor? Benim ikhlaslı kullarımı azdıramazsın diyor. Yani samimi kullarımı azdıramazsın. Dolayısıyla samimiyet ne yapar arkadaşlar? Nefsi öldürür, şeytanı kırar, senin kalbini nurlandırır. Kalbi nurlanan adamın o nuru yüzüne yansır, Yüzüne yansıır zaman da başkasını ne yapar? Etkiler. Etkilenen kişi de dönüşmeye başlar, dönüşen kişi de değişir arkadaşlar. Allah Resulü'ne bakın. Dışarıdan bakanlar önce biz onu görünce korkardık diyor. Ama bir kere konuştu mu ne yapardık? Ona aşık olurduk diyor. Allah Resulü'nü bir kere gördüğü zaman onun yüzü böyle şeydi. Çünkü Allah Resulü'nün kalbi nurluydu. O nuru bedenine vuruyordu. Onu görenler ona aşık oluyordu. Bize baksan kapkarayız. Niye? Çünkü nefsimizle şeytanla böyle hep hemhaliz yani arkadaş olmuşuz. Bundan kurtulmamız lazım. Feintüptüm dönmemiz lazım arkadaşlar. Yani nefsin ve şeytanın esirdiğinden kurtulmamız lazım. Tembelliği üzerimizden atmamız lazım. En küçük şeyde bakın en küçük şeyde elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Yaparsak samimi olabiliriz. Çünkü şeyin küçüğü büyüğü yoktur. Allah mı emretmiş bitti. O küçük büyük diyemezsin yani. Allah emretmişse bitti. Kimin emrettiğine baksın. Kimin emrettiğine bak. Dolayısıyla Allah emrettiği için ona küçük bir nazarıyla bakma. Allah emretmiş. Tamam. O zaman yapalım, elimizden gelen. Nasıl ki böyle ufak bir iş yapacaksın, sabahtan kalkıp bütün gücünü, kuvvetini harcayıp elinden gelen en iyisini yapıyorsan, Allah'ın emri de böyle çok güzel yapmak zorundasın. Yaptın mı, samimiyete ulaşırsın, samimiyete ulaştın mı, nefsin esaretinden kurtulursun, kalbin nurlanmaya başlar, kalbin nurlanırsa bedenin de nurlanır, dolayısıyla sen parlarsın, başkasının da parlamasına ne olursun? Vesile olursun ki, bundan daha şerefli bir şey yok. Evet, işte feintüptüm fehuve khayrulleküm. O sizin için daha peki daha hayırlı değil mi böyle olmak? Tamam. Nefsin esirliği altında gitmek <gülüyor> mi daha hayırlı yoksa ona isyan edip onu böyle dövmek mi? Ona savaş açmak mı daha hayırlı? Hangisi? Savaşmak. Tabii ki nefse boyun eğmemek. Ona sürekli böyle değneği. Hani gelen hazretleri diyor ya. Nefsin diyor kafasından sopayı eksik etmeyeceksin diyor. Kaldırdı mı isyana? Ya yer yapma. Tak vuracaksın. Hayır yapacağım diyeceksin. Ezan mı Ya namaz falan. Ya biraz sonra kıl. Yok pat vuracaksın. Niye? Niye biraz sonra? Niye yani? Sebep ne? Niye biraz sonra? Niye? Sebep yok. Kalk yap. İşte ya sonra kılarım namazı. E niye sonra? Yani sebep ne? Niye? Bir, bir sıkıntın mı var yani? E, namazın farzlarından bir, bir şeyin mi eksik? Yok. Yok. Şu an kendimi hazır hissetmiyorum hani hep diyoruz ya sanki evlilik teklifi ediliyor ya benimle evlendim sen şu an hazır değilim. Ya namaz kıl işte gel namaz kıl kardeş e şu an hazır değilim kendim hazır değilim. Ne bu evlilik teklifi? Namazın şartlarının içerisinde kendini hazır hissetme diye bir şey yok. Yok. Yok. Yani bütün hadislere bütün ayetlere bakın namazı kılma konusunda namazı kılma konusunda böyle bir şart yok. Hocam içimden gelmiyor gelmesin öyle bir şart da yok. Sen onu niye yapacaksın? Allah emretmiş de yapacaksın. Sahabinin biri, bak sahabe, sahabe, sahabe. Resulullah böyle mesai yapmış. Ya Resulullah diyor, bazen diyor, içim namaz kılmak istemiyor. Allah Resulü ne diyor? Canın istemezse de kıl. Çünkü can nefis istemez ki. Nefis gezmek, tozmak ister. Allah'ın emrini oymak istemez ki. Evet. وَاِنْتُوبْتُونْ وَهَوَ خَيْرُ لَكُمْ Eğer tövbe ederseniz, bu sizin için nedir? Daha hayırlıdır. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, bu kadar yetsin. Öbürünün e, şeyine uzatmaya gerek yok. Mesaj alındı sanırım. Burada işin özünde arkadaşlar sadece şunu e, içimizde kalmasın diye söyleyeceğim. Ve lem yüzahiru aleyküm ehaden Bakın son ayette son ayette eğer diyor o kafirler, müşriklerle anlaşma yaptınız ya şimdi ey nefis, ey şeytan ben seninle anlaştım bak. Ben daha ruhlar aleminde Rabbime söz verdim. Dedim ki Rabbim sensin. Allah da madem öyle dedim ben seni yeryüzüne gönderiyorum. Gönderirken sana bir nefis veriyorum, bir şeytan veriyorum, bir ruh veriyorum, bir de akıl veriyorum, bir de beden veriyorum. Bunların hepsi sende mevcut. Bakalım benim dediğimi mi yapacaksın? Aklının dediğine mi gideceksin? Nefsinin dediğine mi gideceksin? Ya da ne bileyim şeytan dediğine mi gideceksin? Hadi bakalım. Öyle evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin demek kolay. Hadi gel bakalım, böyle orada her şey ruhlar aleminde, yani hiçbir şey yok, imtihan yok, hiçbir şey yok. Evet, Ya Rabbi, sen bizim misin demek kolay. Ama gel bakayım, bir imtihandan geçirek seni. Şöyle bir ontak bakalım. Yazıldan kaç alacaksın, sınavdan kaç alacaksın? Bir görek bakalım. Evet, bakın, eğer diyor, şimdi biz nefsimizle, şeytanla geldik, bir şey halindeyiz. Bir, bir, yani aynı ülkede yaşıyorlar, hani? aynı bedendeyiz, doğru mu? Nefisle, şeytan da hepsi burada yani. Akılda hepsi burada. Bunlarla bir anlaşma yapmışız ve gelmişiz. Diyor ki onlarla bir anlaşma yaptığınız zaman müşriklerle <gülüyor> Eğer o nefis seni ibadetten, tahttan, inancından eksiltmiyorsa ona dokunma. He? Benim nefsim bana bir şey demiyor hocam. Tamam dokunma öyle kalsın. Ne zaman giderse kafasına indir. Benim şeytan bazen şey yapıyor. Yok uymayacağım. Bak Allah ne diyor? Eğer diyor anlaşmadan hiçbir şey eksiltmezlerse, hiçbir şey eksiltmezlerse, ne yap? Mutmain olması Evet, anlaşmaya devam et. İşte nefsin zaten hiç ses çıkarmaması dediğimiz gibi ancak ne olacak? Mutmainne mertebesine ulaşacak da ondan sonra sesini kesecek Çünkü Allah öyle diyor. Ya Yuhattan nefsü mutmainne, ircu Rabbi Rabbiki radiyeten Ey mutmain olan nefis, demek ki Allah ne zaman razı olacak? Nefis, mütmain olunca. İşte nefsin de mütmain olması arkadaşlar, e, o kendisini bir kere o nefse haddini bildirmek zorundasınız. Yani ey nefis bu bedende hakim olan sen değilsin, Allah'tır. Ve sen bu bedene yani manevi olarak söylüyorum, bu bedende eğer siz o güttükçe, onun dediğini yaptıkça yani manevi şirkten kurtulma şeyimiz olmuyor. Yani o riya ne bileyim o işte bazen tembellik, bazen bilmem şu, bazen bu, erteleme işte ileride yaparım, borçlarım var sonra yaparım, şimdi sıkıntım çok sonra yaparım ya sıkıntı bitmez, boşta bitmez dert de bitmez, keder de bitmez bitmez, bu nefes burada kaldıkça bitmez, ne zaman bu nefes çıktı, can alındı, o zaman dünya ile ilgili sıkıntım biter ama daha onun hesabı gelecek <gülüyor> öbür tarafta, o artık işin öbür tarafı evet Allah-u Teala bizi hem zahiri hem de batini Müşrik ve kafirlere karşı uyanık eylesin, Hı. onlara karşı güçlü eylesin Hı. ve onların bağlantı yani onların egemenliği altında kalanlardan eylemesin. Hı. Onlara galip gelenlerden eylesin. Fensurna alal kamil kafirin. Azinlil Fatiha. Selamünaleyküm. Allah